Jazz hmm. of rock of blues, of wat je doen... Wat zou je het noemen? symphonic punk, country, disco. Alchek Radio. Gezegeneen geleci. ...günlük çevre en ekoloji haberleri... Haastend. Haastend. Haastend. ...Uygar het Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ottüde ağaçları savunmak isteyen aktivistler gözaltına alındı ve ağaç katliamı başladı.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 Selamleşme sunan Huygar Özesi'mi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41